Habeşistan Muhacirler Habeşistan'da iyi karşılandılar ve ibadetlerinde serbest bırakıldılar. Yanlarına aldıkları küçük çocukları saymazsak toplam 80 kişiydiler. Fakat hepsi aynı zamanda hicret etmedi. Mekke'den ayrılma şekilleri gizli ve küçük gruplar halinde olmak üzere planlanmıştı. Eğer aileleri onların hicret ettiğini bilselerdi onları engelleyebilirlerdi. Fakat hicret o kadar gizli bir şekilde yapıldı ki, hiç kimse tüm muhacirler Habeşistan'a ulaşıncaya dek bir şey anlamadı. Olayın farkına vardıklarında, Kureyş liderleri onları kendi kontrollerinden uzakta, barış içinde bırakıp yeni ihtidaların, İslam'a girenler olmasına yardım etmemeleri gerektiğine karar verdiler. Bu nedenle hemen yeni bir plan yaptılar ve, Habeşistanlıların en çok hoşuna giden şeylerden hediye etmek üzere toplandılar. Onların her şeyden çok deri eşyalara değer verdiklerini duymuşlardı. Bu yüzden Necaşi'nin bütün kumandanlarına yetecek kadar çok sayıda deri hazırladılar. Necaşi'nin kendisi için hazırlanan zengin hediyeler de vardı. Daha sonra aralarında elçi olmak üzere iki adam seçtiler. Bunlardan biri Sehim kabilesinden Amr İbnül As idi. Kureyşliler, elçilere ne yapmaları gerektiğini bir bir anlattılar. Kumandanların hepsine teker teker gidecek, hediyelerine verip şöyle diyeceklerdi. Halkımızdan bir grup deli erkek ve kadın, bu krallığa sığındılar. Kendi dinlerini terk ettiler. Sizin dininize de girmediler. Fakat, ne sizin ne bizim, hiç duymadığımız yeni bir din ortaya koydular. Halkımızın soyluları, Bizi kralınıza gönderdi ve onları bize teslim etmesini istiyorlar. Bu nedenle kralınıza bu konuyu açtığımızda bizi destekleyin, onları bize teslim etmesini ve onlarla hiç konuşmamasını tavsiye edin. Çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi halkı verir. Kumandanların hepsi bu konuda söz verdiler. İki elçi de Necaşi'ye hediyeleri götürmeyi üzerine aldı. Oraya gidip muhacirleri kendilerine teslim etmesi gerektiğini ve komandanlara söylediklerini tekrarladılar. Konuşmalarının sonunda da şöyle dediler. Halkının soyluları, onların amcaları, babaları ve akrabaları onların kendilerine teslim edilmesi için yalvarıyor. Kumandanlar da oradaydı ve tek ses halinde Necaşi'ye sığınanların bu adamlara teslim edilmesi gerektiğini, çünkü onlarla ilgili en iyi kararı kendi akrabalarının verebileceğini söylediler. Fakat Necaşi memnun olmamıştı. ''Hayır, Tanrı'ya and olsun, benim korumam altına sığınan, ülkemi yurt edinen ve herkese rağmen beni seçen bu adamları teslim etmeyeceğim.'' ''Onlarla konuşmadan ve bu adamların söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmeden onları bırakmayacağım. Eğer bu adamlar doğru söylüyorlarsa onları teslim edeceğim. Kendi adamları onlarla ilgilensin. Fakat eğer bunlar doğru değilse onlar benim korumamı istedikleri sürece onları koruyacağım.'' dedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarına haber gönderdi ve kutsal kitaplarıyla gelen rahiplerini topladı. Amr ve yanındaki diğer elçi, Necaşi ile sığınanların görüşmesini engellemeye çalışıyorlardı. Çünkü bu karşılaşma geç anlaşılsa da onların aleyhineydi. Elçiler, Habeşistanlıların kendilerine ticaret ve politik sebeplerle hoşgörü göstermelerine rağmen, putperest oldukları için küçük gördüklerinin ve aralarında büyük bir engelin olduğunun farkında değillerdi. Habeşlilerin çoğu samimi Hristiyanlardı, hepsi vaftiz edilmişlerdi. Hepsi de bir tek Allah'a inanıyor ve damarlarında kutsal şarap ve ekmek ayininde yediklerinin kanını taşıyorlardı. Bu nedenle onlar kutsal ve putperest arasındaki ayrıma karşı duyarlıydılar ve amr gibi bir adamın putperestliğin kiriyle kirlenmiş olduğunun farkındaydılar. Bu yüzden müminler Necaşi'nin taht odasını doldurduğunda onlardaki kutsal samimiyet ve enginliğin farkına vararak şaşırdılar. En çok da Necaşi bu durum karşısında etkilendi. Gelenlerin Kureyşlilerden çok kendilerine benzediğini gördüklerinde rahiplerin arasında hayret belirten mırıltılar yükseldi. Bu benzerlik ve engin görünüşün yanı sıra müminlerin çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. Hepsinde de güzel davranışlarının bir belirtisi olan doğal bir güzellik vardı. Muhacirlerin hepsi zorunlu kaldıkları için hicret etmemişti. Osman radıyallahu anh'ın ailesi onunla uğraşmaktan vazgeçmişti fakat yine de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gitmesine ve Rukiye'yi de beraberinde götürmesine izin verdi. Onların varlığı muhacirler topluluğuna bir güç kaynağı oluyordu. Onlara güç veren diğer bir çift de Cafer ve karısı idi. Ebu Talib'in oğlu ve gelinini saldırılardan koruyordu fakat muhacirlerin güzel konuşan bir adama ihtiyaçları vardı. Cafer de akıcı konuşurdu. Kişiliği bakımından da çok etkileyiciydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir keresinde ''Görünüşün ve karakterin bana benziyor'' demişti. Muhacirlere başkanlık yapması için Cafer radıyallahu anh'ı görevlendirmişti. Akıl ve etkileyicilikte onu... Abdü Dar sülalesinden daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir görev vereceği genç bir adam olan Mus'ab radıyallahu anh izliyordu. Bunlardan başka göç edenler arasında Şemmas adında annesi Utbe'nin kardeşi olan bir mahzumlu genç de dikkati çekiyordu. Papazlara gönüllü yardım eden anlamındaki ismi ona şu nedenle verilmişti. Bir keresinde Mekke'ye papazlara yardım edecek olan genç ve yakışıklı bir Hristiyan gelmişti. Güzelliğiyle genel bir beğeni kazanmıştı. Bunun üzerine utbe, size bundan daha güzel bir şemmas getireceğim diyerek, kız kardeşinin oğlunu onlara göstermiş, o günden sonra da çocuğun adı şemmas kalmıştı. Safiye'nin oğlu Zübeyir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden birkaçı daha muhacirler arasındaydı. Ervan'ın oğlu Tulayb, Umeyme'nin iki oğlu Abdullah İbni Cahş ve Ümeyye sülalesinden karısı Ümmü Habibe ile beraber olan Ubeydullah eşleriyle birlikte Berre'nin iki oğlu Ebu Seleme ve Ebu Sabra. Bu ilk hicretle ilgili anlatılanların çoğu Ümmü Seleme'den aktarılmıştır. Hepsi toplandığında Necaşi onlara şöyle dedi. Ne bizim dinimize ne de çevre ülkelerden birinin dinine uymadığınıza göre... Sizi kendi halkınızdan ayrılmaya zorlayan bu din nedir? Cafer ona şöyle cevap verdi. Ey kral! Biz cehalet içinde yüzen, putlara tapan, kutsanmamış etleri yiyen, kötülük yapan ve güçlünün zayıfı ezdiği bir topluluktuk. Biz Allah bize kendi aramızdan soyunu bildiğimiz, güvenilir bir elçi gönderene dek bu hal üzereydik. O bizi Allah'a çağırdı onun birliğine inanmamız ve yalnızca ona ibadet etmemiz gerektiğini, bizim ve babalarımızın taptığı taş ve putlara tapmamamız gerektiğini öğretti. Bize doğru söylemeyi, verdiğimiz sözü tutmayı, akrabalık bağlarına ve komşu haklarına saygı göstermeyi, kötülükten ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Biz bir tek Allah'a inanıyor, ona ortak koşmuyoruz. Onun yasakladıklarını haram, serbest bıraktıklarını helal kabul ediyoruz. Bu yüzden halkımız bize karşı çıktı ve bizi dinimizden döndürmeye, tek Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya zorladı. Sizi diğerlerine tercih edip bu ülkeye sığınmamızın sebebi bu. Sizin korunmanız altında olmaktan memnunuz ve umuyoruz ki sizin yanınızda bize adaletsizlik yapılamaz.'' Saray tercümanları, söylenenleri Necaşi'ye aktardılar. Necaşi daha sonra kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği vahiyden bir bölüm okumalarını istedi. Bunun üzerine Cafer, Mekke'den ayrılmalarından kısa bir süre önce nazil olan Meryem suresinden bir bölüm okudu. Kitapta Meryem'i zikret. Hani o ailesinden kopup doğu tarafından bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana kendini gizleyen bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz Cebrail'i göndermiştik. O da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Demişti ki, ''Gerçekten ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma.'' Demişti ki, ''Ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım.'' O, ''Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın, utanmaz bir kadın değilken.'' dedi. İşte böyle dedi. Rabbin dedi ki, ''Bu benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için bu çocuk olacaktır.'' Ve işte olup bitmişti. Bu ayetleri dinlerken Necaşi de rahipler de ağladılar. Anlamları tercüme edildiğinde tekrar ağladılar. Ve Necaşi şöyle dedi. Bu İsa'nın getirdiği ile aynı kaynaktan geliyor. Ve Kureyşli elçilere dönerek gidebilirsiniz. Çünkü Tanrı'ya and olsun ki onları size teslim etmeyeceğim. Onlara ihanet edilmeyecek dedi. Fakat kralın huzurundan ayrıldıklarında Amr arkadaşlarına, yarın onlara... ''Aralarında gelişen bu iyi ilişkileri bozacak bir şey söylemeyeceğim. Onların Meryem oğlu İsa'ya kul köle dediklerini söyleyeceğim.'' dedi. Ve ertesi sabah Necaşi'ye giderek, ''Ey kral, onlar Meryem oğlu İsa hakkında büyük bir yalan uyduruyorlar. Onları çağır ve İsa hakkında ne düşündüklerini sor.'' dedi. Bunun üzerine Necaşi, müminlere haber gönderdi ve İsa hakkında ne bildiklerini sordu. Müminler bunu duyunca tedirgin oldular.'' Çünkü bu konuda fazla bilgileri yoktu. Hepsi bir araya gelip bu soru sorulduğunda ne cevap vereceklerini tartıştılar. Oysa onlar Allah'ın bildirdiklerinden başkasını söyleyemeyeceklerini biliyorlardı. Kralın huzuruna geldiklerinde Necaşi onlara Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Cafer radıyallahu anh cevap verdi. Biz onun hakkında ancak peygamberimizin getirdiğini biliriz. Ve onun Allah'ın kulu, Resulü, onun ruhu ve Bakire Meryem'e indirdiği kelimesi olduğuna inanırız. Necaşi yerden bir parça tahtı aldı ve Meryem oğlu İsa sizin söylediklerinizden sadece şu sopa kadar farklıdır dedi. Kumandanların karşı çıkarak etrafında toplandıklarını görünce sizin tüm karşı çıkmalarınıza rağmen diye ekledi. Daha sonra Cafer ve arkadaşlarına dönerek, istediğiniz yere gidin, çünkü benim ülkemdeyken güvenliktesiniz. Dağlar kadar altın karşılığında bile sizin birinize zarar vermem.'' dedi. Mekkeli elçilere de bir el işareti yaparak yardımcısına, ''Bu adamların getirdikleri hediyeleri geri verin, çünkü onlara ihtiyacım yok.'' dedi. Amr ve diğer elçi Mekke'ye aşağılanmış bir halde döndüler. O sırada Necaşi'nin İsa hakkında söyledikleri halkı arasında yayılmıştı. Halk Necaşi'yi dinden çıkmakla suçlayarak bir açıklama istiyordu. Bunun üzerine Necaşi, Cafer'e haber gönderdi ve onlar için gerekli olduğunda yola çıkmak üzere sandallar hazırlattı. Daha sonra bir parşömen aldı ve üstüne, o Allah'tan başka tanrı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna Meryem oğlu İsa'nın da onun kulu rasulü Meryem'e indirdiği kelimesi ve ruhu olduğuna şehadet etti diye yazdı. Bu parşömen parçasını cübbesinin altına gizledi ve halkın huzuruna çıktı. Onlara ey Habeşliler sizin kralınız olmaya en layık olanınız ben değil miyim diye sordu. Evet dediler. Peki benim yaşamım hakkında ne düşünüyorsunuz? O, yaşamların en güzeli cevabını verdiler. Necaşi, peki sizi tedirgin eden nedir diye sordu. Sen bizim dinimizi terk ettin ve İsa'nın bir kul olduğunu kabul ettin, dediler. Peki, İsa hakkında siz ne diyorsunuz diye sordu. Biz onun Allah'ın oğlu olduğuna inanıyoruz, dediler. Bunun üzerine Necaşi, elini göğsüne tam gizlenmiş olan parşömenin üstüne koyarak, Buna inandığına şehadet ettiğini söyledi. Halk bu kelimesiyle kendi söylediklerini kastettiğini zannetti. Bu yüzden memnun ve teskin olarak ayrıldılar. Çünkü Necaşi'nin yönetiminden memnundular ve sadece temin edilmek istiyorlardı. Necaşi tekrar Cafer radıyallahu anha haber gönderdi ve evlerine dönebileceklerini söyledi.